Türkçe Peri Masalları Tılsım Efe zaman içinde henüz yeni evlenmiş bir prensle prenses vardı. Birbirine aşık olan bu çift çok mutluydu. Prensin adı Robert, prensesinki ise Emilia'ydı. Robert ve Emilia mutluluklarının sürmesini istiyordu. Bu nedenle evliliklerinde mutsuzluk çıkma ihtimaline karşın kendilerini koruyacak bir tılsım yaptırmak istediler. Bir gün kralın danışmanı onlara ormanda yaşayan bir adamdan söz etti. Herkes tarafından bilgeliğiyle övülen, zor durumdaki kişilere yerinde öğütler vermesiyle bilinen biriydi. Hemen yola çıkmalı ve bu bilgi adamla tanışmalıyız. Ertesi gün Robert ve Emilia bilgi adamla tanışmak için yola çıktı. Bilgi Adam'ın yaşadığı ağaca ulaşınca ona isteklerinden söz ettiler. Bilgi Adam dinledi ve şöyle dedi. Dünyanın her ülkesini gezin. Nerede mutlu bir evli çifte karşılaşırsanız onlardan vücutlarına yakın tuttukları keten bir kumaşın parçasını isteyin. Sonra kumaş parçalarını alın ve bana getirin. Onları sıvı altında karıştırıp size iki altın yüzük yapacağım. ''O altın yüzükler sizin tılsımlarınız olacak. Tek çaresi budur.'' Robert ve Emilia bilgi adama teşekkür etti ve yola çıktı. Ormanları, nehirleri geçtiler ve bir süre sonra bir şehre ulaştılar. Yoldan geçen bir adama en mutlu evli çifti sordular. ''Evet, şövalyemiz ve eşi en mutlu çifttir.'' ''Evet, hemen gidip şövalyeyi görmeliyiz.'' Şövalyenin yaşadığı kaleye gittiler. Şövalye onları karşıladı. Robert ve Emilia, ile eşine evliliklerinin söylendiği gibi mutlu olup olmadığını sordu. Evet, elbette. Birlikte çok mutluyuz. Emilia ve Robert buna çok sevindi. Ancak bir sorun dışında. Nedir o? Bir çocuğa sahip değiliz. Her gün bir çocuğumuz olsa diye dua ediyoruz. Çocuğumuz olsa de gerçek anlamda mutlu oluruz. Emilia ile Robert'ın sevinci sona erdi. Çünkü bilgi adamın tılsım için koyduğu şarta uymuyorlardı. Moralleri bozuldu. Şövalye ile eşine teşekkür ettiler ve mutlu evli çift arayışlarına devam ettiler. Yolculuklarında geldikleri bir ülkede eşiyle tam bir uyum ve mutluluk içinde yaşayan Dürüst bir adam olduğunu duydular. Ona gittiler. Ve herkesin söylediği gibi mutlu bir evliliği olup olmadığını sordular. O oh, evet mutluyum. Eşimle uyum içinde yaşıyoruz. Ama oğlumuz bu kadar hasta olmasaydı çok daha mutlu olurduk. Ülkedeki en iyi doktorlara gittik ama kimse onu iyileştiremedi. Yine moralleri bozulan Robert ve Emilia birbirine baktı. Oğlunuzun hastalığına gerçekten çok üzüldük. Umarız bir an önce sağlığına kavuşur. Arayışımıza devam etmeliyiz. Dürüst adamla eşine teşekkür ettiler. Ve yine yola koyuldular. Ülkeyi baştan uca dolaşıp... ...mutlu evlilikleri sordular. Ama hiç kimseyi bulamadılar. Merak etme canım. Yakında tılsımımızı bulacağımıza eminim. Evet, umarım canım. Aksi takdirde bu uzun yolculuk ve harcadığımız emek kesinlikle boşa gidecek. Robert endişeli eşini sakinleştirmek için başını salladı ve gülümsedi. Ama aslında o da endişeliydi. Bir gün çayırlık ve tarlalardan geçerken yolun kenarında duran bir çoban dikkatlerini çekti. Neşe içinde kaval çalıyordu. Sonra kucağında bir çocuk, elini tutmuş bir başka çocuk daha, bir kadın ona doğru yürüdü. Çoban eşini görür görmez selamladı. Küçük çocuğu aldı ve çocuğu öptü. Ardından okşadı. Çoban köpeği çocuğa koştu, havladı ve neşeyle zıpladı. Kadın yanında getirdikleriyle sofra kurdu. Adam oturdu ve yemeğe başladı. Bütün bunları izleyen Robert ve Emilia aileye yaklaştı ve onlarla konuştu. Siz gerçekten de çok mutlu bir evli çift olmalısınız. Evet, gerçekten de öyleyiz. Ne kadar mutlusunuz. Hiçbir prens ya da prenses bizim kadar mutlu olamaz. Mutlu olmakla kalmıyoruz, halimizden de memnunuz. Robert ve Emilia birbirine baktı ve gülümsedi. Sonunda tılsıma giden anahtarı bulduklarını düşündüler. Sizinle ve ailenizle tanıştığımıza çok sevindik. Biz de efendim. Oturup bizimle yemek yemek ister misiniz? Fazla bir şey yok ama karnımızı doyurur. Emilia Robert'a baktı ve başını salladı. Mutlu olmakla kalmıyorsunuz. ''Çok da incesiniz. Evet, çabucak bir şeyler yiyebiliriz.'' Robert ve Emilia oturdu ve aileyle yemek yedi. Biraz sohbet ettiler. Yemek bitince de Robert çiftçiye keten kumaşı sormayı düşündü. ''Yemek çok lezzetliydi. Emilia ve ben size ne kadar teşekkür etsek az. Ancak sizden bir ricam daha var. Ama öncelikle bize yardımcı olabilirsiniz, bundan pişman olmayacağınızı söylemeliyim.'' ''Tabii, nedir?'' Bize vücudunuza sıklıkla dokunan keten bir kumaştan bir parça verirseniz sizi cömertçe ödüllendirebiliriz. Keten kumaş mı? Evet, gerçekten mutlu bir çift bulabilmek için günlerce yolculuk ettik ve sonunda sizi bulduk. Bize kumaş parçası verirseniz onu ormandaki Bilge Adama götüreceğiz. O da bize ondan tılsım yapacak. Tılsım Robert'la benim sonsuza kadar mutlu olmamızı sağlayacak. Tıpkı sizin gibi. Çobanla eşi birbirine garip bakışlar fırlattı. Robert ve Emilia meraklandı. Ne oldu? Size kumaş parçası değil, kumaşın tamamını memnuniyetle verirdik. Ama maalesef keten kumaşımız yok. Gördüğünüz gibi fazla bir şeyimiz yok. Sahip olduklarımızla çok mutluyuz. Robert ve Emilia'nın morali bozuldu. Ama yine de oradan ayrılmadan önce çobana altın hediye ettiler. İyi bir adamsınız. Kendinize ve ailenize iyi bakın. Çoban ve eşi de Robert'la Emilia'ya teşekkür etti. Atlarına binerken Robert, Emilia'ya endişeyle baktı. Hayatım, korkarım bu tılsım arayışı içinde gençlik yıllarımızı heba ediyoruz. Sana katılıyorum canım. Hadi krallığımıza dönelim. Tılsım falan istemiyorum artık. Robert ve Emilia eve dönmeye karar verdi. Bilgi Adam'ın yaşadığı ormandan geçerken, ona uğrayıp yolculuk anılarını anlatmaya ve işe yaramayan öğütleri için onu sorgulamaya karar verdiler. Aa bakın kimler gelmiş. Robert ve Emilia. Sanırım keten kumaş parçalarını buldunuz. Hayır bulamadık. En başta öyle bir şey aramaya çıkmamız kötü bir fikirdi zaten. Aa öyle mi? Evet. Bize bunu nasıl yaparsın? Birçok şehri, kasabayı dolaştık, birçok kişiyle tanıştık. O kumaş parçasını alabileceğimiz hiç kimseyi bulamadık. Kesinlikle kocama katılıyorum. Bu tam bir zaman kaybı oldu. Onları dinledikten sonra bilgi adam gülümsedi. Seyahatiniz gerçekten de zaman kaybı mıydı? Yolculuk size bilgi kazandırmadı mı yani? Bunu duyunca Robert ve Emilia afalladı. Birbirlerine bakıp bilgi adamın neyi kastettiğini düşündüler. Ne demek istiyorsunuz? Bunu kendinize sorun. Seyahatten hiçbir şey öğrenmediniz mi peki? Şey evet. Hayatından memnun olmanın dünyada önemli bir hediye olduğunu öğrendim. Hayattan memnun olmak için insanın sadece memnuniyetsiz olmaması gerektiğini öğrendim. Robert da Emilia da bilgi adamın ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Bu bir dersti. Robert, Emilia'nın elini tuttu. İkisi birbirine sevgiyle baktı. Bilgi Adam onlara mutluluk diledi. Yüreklerinizde gerçek tılsımı bulmuşsunuz. Onu dikkatle koruyun. O zaman memnuniyetsizlik denen o kötü şeyin sonsuza kadar üstünüzde hiçbir etkisi olmaz. Robert ve Emilia Bilgi Adam'a teşekkür etti. Ve krallıklarına döndüler. Her geçen gün sevgileri daha da arttı. Ve birlikte yüreklerinde buldukları tılsımı korudular. Sonsuza dek mutlu oldular. Bekleyin, daha bitmedi. Şövalye ile eşinin bir kızları oldu. Dürüst adamın oğlu iyileşti ve bir daha hastalanmadı. Çobana gelince, aslında Robert ve Emilia'ya ders vermek için kılık değiştiren bilgi adamın Ta kendisiydi.